Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında ben Leyla Aslan Ünlübay. Bundan sonra her cuma saat 1030 11 saatleri arasında birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz GDO. Eee... Bildiğimiz kadarıyla Biyogüvenlik Güvenlik Kurulu yaklaşık bir 10 gün kadar önce GDO'lu 4 tane ürünün daha hayvan yeme olarak kullanılmak üzere ithalatına izin verdi. Karar resmi gazetede yayınlandı ve bu kararın yayınlanmasıyla beraber aslında ülkemizde ithalatına izin verilen GDO'lu yemlerin sayısı 36'ya çıktı. Y'de ürünlerin e, aslında ülkemizde doğrudan kullanmak yasak. Sadece hayvan yemi olarak kullanılıyor. E, bu dışarıdan bakıldığı zaman aslında çok tehlikeli bir durum gibi değil. Ama yaklaştığınız zaman e, bizler için ne kadar büyük tehlike arz ettiğini görebiliyoruz. İşte bugün bu konuları konuşmak için e, Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Tayfun Özka'ya konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Ee, hocam az önce söylediğim gibi yani GDO e, ürünlerin ülkemize yem olarak girebiliyor olması e, ve sayısının da 36'ya çıkıyor olması çok ciddi bir tehlike aslında. Siz e, bu konuda bize e, ne düşündüğünüzle ilgili görüş bildirebilir misiniz? Tabii, şimdi e, bu GDO konusunda e, ilk defa mevzuat çıkarken Türkiye'de Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı aslında GDO üretimini tamamen serbest bırakmak istemişti. Fakat bildiğiniz gibi bu konuda daha Hire Platformu'na iyi olan kuruluşlar ve kişiler ciddi bir mücadele yürüttüler. Ve bunun sonucunda Türkiye'de GDO ürün üretimi yasaklandı. Yani böyle bir şey oldu. Ee, sadece e, Türkiye'de e, yani ithalata servetlerin kedoluk e, ürün ithalatına servet bırakıldı ve bu bağlamda işte e, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere kedoluk ürün e, ithal ediliyor. Fakat benim düşüncem, bizim düşüncemiz yani genelde kedihalitasyonunda aynı şekilde düşünüyor. E, kamuoyunda yeterli bir şeyleri yok yani GDO taraftarlarının e, bu desteği e, bulabilirlerse yüksek e, tamamen, e, tarımsal üretimde de yani Türkiye'de de GDO üretimi e, ne geçmek e, istiyorlar yani e, böyle bir şey var Tabii, e, üretilmemesi bir bakıma e, iyi yani bu yapılmış olan mücadele e, şöyle diyelim eee Yarı yarıya başarılı oldu. Evet. Ya da yarı yarıya kaybetti. Peki... Böyle... Evet. Peki G dolu yemlerin kullanılması yani hayvan yemi olarak kullanılıyor olmasını izlenilebilirlilik açısından bir takip sistemi yok. Yani biz evet. ülkeye giren bu yemlerin yem olarak mı kullanılıyor yoksa başka bir şekilde mi kullanılıyor bunu bilemiyoruz. Yani burada da bir belirsizlik var. Başka bir şey olarak da kullanılıyor olabilir aslında değil mi? Tabii ki. Tarım Bakanlığı yapmış olduğu kendisine yapmış olduğu bir incelemede bazı şeylerde, bazı ürünlerde gıda ürünlerinde yetiyor. Kaldı ki biz biliyoruz mesela tarım ilaçlarından, Tarım Bakanlığı çok sağlıklı düzenli incelemeler yapmıyor, izlemeler yapmıyor. Buna rağmen e, tabii ki e, şey var yani e, yem dışındaki bir takım gıda maddelerinde de bu ürünlerin e, geçmesi söz konusu. E, bu, ee, bu gıda evet. maddeleri hangileri olabilir mesela böyle bir e, şeyimiz var mı e, öngörümüz? Yani hayır öngörü değil şöyle mesela e, Türkiye'de e, Adana'daydı galiba eklerde evet. mesela soya çıktı şey çıktı pardon geydo çıktı. E, bu da temin ediliyor. E, ekmek üretiminde, endüstriyel ekmek üretiminde bir takım kalk, katkı maddeleri kullanılıyor, çeşitli katkı kullanılıyor. Ve bunlar içinde de soya kullanıldığı biliniyor. E, Dolayısıyla ekmeye de böyle bir e, geçiş, yani geçişi söz konusu olabilir ama esas tehlike tabii yemlerde. Hmm. E, hocam bir de glifosat diye bir e, tehlikeli evet. bir madde var ki aha, aha. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün de kansere yol açtığını e, tespit evet. edip kanıtladığı ve evet. e, GDO'lu yem e, tüketen hayvanların üretmiş aha. olduğu e, hayvansal ürünlerde e, glifosat tespit ediliyor. Bu konuyla ilgili evet. ne söylemek istersiniz? Evet aslında e, çok uzun yıllardır e, glifosat kanserojen olduğu konusunda çok sayıda şey var. Araştırma var. Fakat bu GDO taraftaları e, ilginç insanlar, kuruluşlar. Bunlar her şeyi e, bozuyorlar, şey yapıyorlar, çarpıtıyorlar. Yani mesela diyelim ki e, işte bir takım hayvanlar üzerinde e, araştırmalar yapılmış veya gözlemler yapılmış. İşte glifosat kullanılan yani bu bir herbikittir. E, Şimdi bizi dinleyenler belki bu nedir bu diye kafalarından evet. geçiriyorlar. Küç küçücük ee, bir söyleyebilirseniz hani kısacık ha. nedir gülifosat? Şöyle, e, şimdi bazı çiftçilerimiz hatta şehirlerde bazı insanlar da bunu kullanıyorlar. E, bu ot öldürücüdür, herbisit diyoruz, e, ot öldürücü. Mesela Türkiye'de e, tabii GDO yasak ama e, bu ürün e, kullanılabilir. Tabii marka ismini söylemeyeyim ama işte Monsanto'nun meşhur bir markası var. Hı hı. Ee, buna mesela zeytin altlarında işte otlar ölsün diye veya meyve altlarına veya işte tarla kenarlarına çeşitli şekillerde e, kullanan çiftçiler var. Yani mesela sazlıklar yok olsun diye. işte e, yani tarla açmak için işte e, bir takım e, Ağaççıkların ölmesini, e, makinelerin ölmesini isteyenler kullanıyorlar bunu. Ve dünyada ise e, bu e, şeyle birlikte kullanılıyor. GDO'lu ürünlerle birlikte kullanılıyor. E, ve tabii bunun e, kanserojen olduğu konusunda çok uzun yıllardır bir sürü araştırmalar var. E, ve en son işte, sizin de söylediğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir e, kanser e, ajansı var. O bir bilim insanlarından oluşan bir panel oluşturdu ve bu panelde e, işte bugüne kadar yapılmış bütün araştırmaları ortaya koydular ve dediler ki bu sosat tabii ki kullanıldığı için ürünlerle yani soyayla veya mısırla veya pamukla da tabi pamuk yağlarını da geçebilir, püspüye de geçebilir e, kanserojendir dediler ama şöyle bir şey var e, muhtemelen gibi bir terim kullanıyorlar bu kanser ajansının bir terminolojisi şöyle ki eğer insanlar üzerinde bir araştırma varsa o zaman kesin yani kanserojen diyorlar hmm. e, ama tabi herkes kabul eder ki kanserojen olduğu çok belli olan yani bir e, tartışmalı bir şeyin bir ot özürüsünün yani insanlara insanlar üzerinde denenmesi söz konusu değil değil mi? Yani hiçbir insan tamam ben gönüllü olarak işte herbisit yemeklerime herbisit katılsında efendim şunu karşılığında şu kadar para alayım diye falan yapmaz yani böyle bir şey. Zaten böyle bir şey yasak olur. Böyle bir şey etik değildir. Dolayısıyla araştırmalar hep hayvanlar üzerine yapılmış araştırmalar veya gözlemler. Dolayısıyla bunların sonucunda işte muhtemelen kanserojendir dedikleri bir şey çıkıyor, Metin çıkıyor ortaya. Fakat bu aslında çok kuvvetli bir şekilde kanserojen olduğunu gösteriyor. Çünkü işte insanlar üzerinde deney yapmak söz konusu olmadığı için. Hatırlatalım mesela DDT bugün yasaktır bir dünyada. DDT de terminolojiyle damgalandı. Yani işte muhtemelen kanserojen değil. Çünkü onda da insanlar üzerinde yani tutup da işte yiyeceklerine katarak falan böyle bir araştırma yapmak söz konusu değil. Ee, gerçekten çok önemli bu evet. yani işte ne oluyor yemlere katılıyor bir şey olmaz falan diyenler var ne olacakmış işte insan azmeder bu genler gider falan diyorlar ki o da doğru değil ama e, en azından e, yani e, işte GDO uygulamalarının %85 kadarında aşağı yukarı e, bu şey kullanılıyor bu herbisit kullanılıyor glikosat yani etken maddesi glikosat olan ve herbisit kullanılıyor zaman yemlerin çok büyük dizici çoğunluğunda glifosat olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var tabii ki. Evet yani o zaman e, glifosat denilen o madde e, GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların e, o hayvansal gıdalarıyla aslında bizim de e, vücudumuza almış evet. olduğumuz bir şey haline geliyor. Evet, evet. E, peki bir şey merak ediyoruz hocam. Yani Türkiye dışarıdan GDO'lu yem alma ihtiyacına e, yani böyle bir ihtiyacı var mı? Hani biz kendi kendine yetebilen bir ülke değiliz. Değil miyiz? Hı hı, e, hı. Hani Bu sorunun cevabını da çok merak ediyoruz aslında. E, neden GDU'lu yem almak zorundayız? Evet. Yok, aslında GDU'lu yem e, almak zorunda değiliz. E, yani Daha önce GDU yokken nasıl hayvanlar besleniyordu? Yani böyle bir e, problem e, doğdu adeta gibi e, söyleniyor. Şimdi yalnız tabii şöyle bir şey var. E, Türkiye'de hayvanları besleyecek olan meralar özellikle 1950'ler, 50'li yıllardan sonra çok küçültüldü ve şimdilerde meralara daha büyük bir saldırı başladı. İşte meralara her şey yapılıyor. İşte maden aranıyor efendim. Festle tahrip ediliyor, inşaat yapılıyor falan falan. bunun yanında meraların meralara bakım yapılmadığı için ot verimi yani mesela işte tekrardan çıkan ot verimi e, düşüyor bir de o var. Dolayısıyla meralarımızda e, yani yeter yeterince hayvan beslemek son derece güç e, olmakta. Şimdi dolayısıyla geriye kalıyor e, kesif yem dediğimiz, karma yem dediğimiz veya sanayi yemi dediğimiz şeyler kalıyor. E, bu tabi ciddi bir e, şey e, problem olmakta. Çünkü e, büyük miktarlarda e, şey ithal ediyoruz yani e, soya ve e, mısır ithal özellikle soya çok fazla ithalat yapıyor. E, soya ithalatı var. E, ve tabii bu tamamıyla şey yem olarak e, kullanılmakta, e, yem olarak kullanılmakta. E, ama bu bunla baş edebiliriz. Yani e, mesela Türkiye'de e, ekonomik politikaları nedeniyle, tarım politikaları nedeniyle bayağı büyük miktarda e, bir alan şey yapıldı, ekilmiyor yani mesela bu ekilmekten vazgeçilen alan 2 milyon dekar kadar bir yer işgal ediyor. Gene 40 milyon dekar nadas alanımız söz konusu. Ayrıca sulanabilir yani yatırım yapılırsa sulanabilir, 60 milyon dekar kadar sulama bekleyen alan var. Şimdi dolayısıyla eğer uygun ekonomik politikaları yürütürsek bu alanlarda e, mısır yani gerdoğusuz mısır veya soya yetiştirilebilir. Dolayısıyla e, kolaylıkla e, şeyden vazgeçilebilir. Yani gerdoğulu üründen vazgeçilebilir. Ama işin başka bir yönü var. Gerdoğulu yani bunu de, değinmişken orada değinmemiş bir şart lütfen bence. E, hayvanları e, kilsif yemle, karma yemle ya da sanayi yemle, neyse işte besleyerek üretim yapmak e, çok iyi bir şey değil yani kötü bir şey neden yani GDO olmasa da hmm. neden çünkü biz eğer hayvanları e, bu şekilde beslersek yani kesif yemle bes e, ürünlerinin e, besin değerleri çok değişiyor hmm. e, Ya yani şöyle diyelim mesela e, 50-60 yıl geliyen gittiğimiz zaman karma yem e, yani yok Ortada öyle bir şey yok. Hayvanlar büyük ölçüde e, meralarda otlayarak besleniyorlardı. E, bugün de işte Türkiye'nin bazı yerlerinde Kars'ta, Trabzon'da falan hala bu şekilde yani tam %100 olmasa da buna çok yakın bir şekilde hayvan besleniyor. Şimdi eğer hayvanlar kesip yemle beslenirlerse bu hayvanların eti, sütü, işte yumurtası her neyse e, omega 3 dediğimiz yani insanı koruyan şey, beyin ve sinir hastalıklarına karşı veya kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hatta işte azal ve parfüm falan karşı koruyan o omega 3 oranı çok hızlı bir şekilde düşüyor. Bir yandan vücudu bağışıklık sistemini güçlendiren konjükenizörik asit denilen bir yağ asidi bu kesinlerde gene sütüktü yumurtada düşüyor. Dolayısıyla işte bunları bu Ürünleri yiyen insanlar bu hale geliyorlar. Ee, o neden yani GDO ya işte bizim çaremiz yok mutlaka GDO'lu ürünü ithal edeceğiz diyen insanlara şunları söylememiz lazım. Uzmanlara Biz, bırakın GDO'lu kesip yiyeni e, hayvanları mümkünse tamamen e, yani en kısa zamanda ona çalışmalıyız. yani Meralarda beslenen tamamen meralarda beslenen biz sisteme geçmediyiz, o zaman bunlar faydalı oluyor ama tabii bir de üstüne üstelik CDO'lu yemlerle beslersek bunların <gülüyor> sağlık riskleri son derece artıyor. Evet şimdi küçük bir müzik molası veriyoruz ardından tekrar beraber olacağız. Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Tohumdan Hasa'da ekolojik yaşam programındasınız ben Leyla Aslan Ünlübay Program konuğumuz Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Tayfun Özkaya ve GDO'yu konuşuyoruz Hocam geçtiğimiz iki hafta kadar önce bir yazınız yayınlandı GDO 20. yılını doldurdu <gülüyor> Bu 20 yılda ee, neler değişti ee, sonuçları neler yani bu süreç nasıl ilerledi ve ilk günden şu zamana bu 20. yılın sonuna e, GDO'da nasıl bir e, yol e, izlendi bizimle paylaşabilir misiniz Tabii ki şimdi e, GDO bildiğiniz gibi genellikle e, Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Brezilya, Arjantan Parada, Güney Amerika'da yani kısmen işte e, Asya'da da Hindistan'da falan üretiliyor Avrupa'da çok çok az yok gibi Şimdi e, Latin Amerika'da Güney Konisi dedikleri bir bölge var. Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Güney Bolivya'dan oluşan. Şimdi burada e, GDO 20 yıldır ekiliyor. Yani 20 yıldır ekil, ekilen bu GDO nasıl sonuçlar aldı? E, Bunlara biraz değinmek çok güzel, çok iyi bir şey olacak Türkiye'de. Türkiye için de bir ders e, olacak. Buraya e, bazı yazarlar Birleşik Soya Cumhuriyeti diyorlar bu bölgeye. Yani oraya ekiliyor. Şimdi bu 20 yıl boyunca bu küçük çiftçileri, milyonlarca küçük çiftçi bu bölgeden göç etti. Yani şehirlere geldi. Şehirlerde bunlar e, maalesef çok sefaret içinde yaşıyorlar. Geneldoğu'ya karşı yapılmış olan bu mücadeleler vardı. Bu mücadelelerde maalesef bu şirketler ve onların arkasındaki devletler e, yüzlerce çiftçiye eziyet etti. Bir öldürdüler. Böyle bir şey oldu. Bir başka şey, bu işte Brezilya'da falan yağmur ormanları dediğimiz bölge var biliyorsunuz. yani evet. Ve çok dünyadaki bu küreselin sunma, iklim değişikliğine karşı korunması gereken bir alan. Maalesef Brezilya bu alanı katlediyor, hatta yakıyor önce. Ondan sonra soya ekiyor buraya, mısır ekiyor. Yani çok kötü bir şey yapıyorlar hı hı. İşte soya üretiliyor ama bu yağmur ormanları tahrip edildi bir başka sonuç şöyle Monsanto baskı yaparak devletlere tohum yasalarını kendi istediği gibi değiştirdi böyle bir şey oldu bu 20 yıllık süreç içinde bu saydığımız ülkelerde hastalık insanlardaki hastalık ve ölümlerin arttığı gözleniyor böyle bir sonuçla da karşılaşılıyor evet. Bunun dışında bu e, tek ürün yetiştiriliyor düşünün yani binlerce dekar e, arazide bile de tabi tabii çok büyük topraklar halinde çok büyük işletmeler halinde bunlar e, toprağa sadece para gözüyle bakıyorlar yani dolar işte ya da neyse e, ve bu topraklar tahrip oluyor yani aşınıyor erozyon oluyor değeri her geçen gün gidiyor böyle bir şey sonuç elde ediyoruz. Bir başka sonuç e, eskiden hani bu 20 yıl önce burada az çok küçük köylüler, orta köylüler varken şimdi küçük ve orta köylüler buradan e, yok oluyorlar yani çekiliyorlar. E, topraklarını kaybetmek durumunda kalıyorlar. Mesela bir şey verelim, e, istatistik verelim. Paraguay'da çiftçilerin sadece binde dördü yani yüzde biri Toprakların yüzde elli altısına sahip şu anda. Hmm. Böyle bir şey var Tabi şunu da söyleyelim da düş, Bizi izleyenler Diyecekler de ki, peki bu gıyıkçiler Nasıl oluyor yani Kare etmiyorlar mı bunlar Evet kare ediyorlar yani Bu sürüyor bu üretim Fakat ne pahasına olduğu şey var Sorunu var İşte buraya kadar saydık yani Daha da sayacağız bir başka bir madde var Yani Geniş toplumun sefaleti, evet. hastalıkların artması böyle bir sonucu var. Çünkü işte grifosatı dayıyor, onun yerine insan emeği yerine bunu kullanıyor. Yani çapa yerine veya işte ara sürümle, otlarla mücadele yerine uçaklarla kim zaman, eğer büyük araçlarla griposatı atıyor. Maliyeti düşürüyor, verim fakat şey değil yani daha fazla değil verim. Evet. Aslında yani baktığınız bilinen, zaman eee baktığınız zaman aslında fayda sağladığı hiçbir e, alan ya da hiçbir yer yok. E, yok. yani birkaç tane şey daha sayayım. Hocam. E, tamam. <gülüyor> Med, medya bağımlılığı medyayı alıyor. Bir de o o televizyona karşı direnç gelişiyor. Yani glukosak da etkisiz olmaya evet. başlıyor. Evet on dışında verimin daha az olduğunu söyledik. Bir de endüstriyel et üretimi patlıyor. Yani binlerce hayvanı beraber getiriyorsunuz. Bu da ayrı bir felaket oluyor. Sera gazı emisyonu artıyor. Bir de GMO'yu destekleyen bir e, garip bir bilim insanları e, çıkıyor ortaya. Bunları bunlar da çok eleştiriliyor. Mekanistik bir şekilde ele alıyorlar. Karmaşık dinamik sistemleri basitleştirerek ve şirketlerden beslenerek bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Bağımlı bir medya oluşuyor bunlarla beraber. Yani kısacası bunu 20 yılını şey yaparsak, şöyle bir gözden geçirirsek, bu sadece çok küçük bir azınlığa, çok büyük şirketlere, yani bu tohum satan, ilerici satan, işte gübreleri satan, makineleri satan, çok büyük şirketler, tarım alanına da sadece büyük, çok büyük işletmelerin daha çok para kazanma yol açıyor fakat geri kalan %99 diyelim hı hı. insanlar, çiftçiler, köylüler, üreticiler, tüketiciler herkes kaybediyor. Evet. Doğa kaybediyor. Evet hocam çok teşekkür ederiz ee, programımızda teşekkür konuk olduğunuz için, e, verdiğiniz değerli evet. bilgiler için. E, evet sevgili dinleyenler tohumda Nasat Ekolojik Yaşam Programı'nda bugün GDO'yu konuştuk. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nurludu ve Bora Kabade. Açık Radyo program destekçisi olun.